Tarık Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun göğe ve Tarık'a, o gece gelene, o tokmak gibi vurana, o çıkı verip de yürek hoplatana. Nereden bileceksin sen nedir Tarık? Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o. Hiçbir benlik yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir bekçi bulunmasın. İnsan neden yaratılmış olduğuna bir baksın. Atılan bir suyun bir parçacığından yaratıldı o. Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su. O, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir. Sırların, gizlilerin yoklanıp ortaya çıkarılacağı gün, artık onun için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. Andolsun olsun... O dönüşle, döndürümle dolu göğe, çatlayışlarla, yarılışlarla dolu yere de andolsun ki o tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür. Şaka değildir o. Onlar habire tuzak kuruyorlar, oyun çeviriyorlar. Ben de tuzak kuruyorum. O halde o küfre batmışlara mühlet ver, süre tanı onlara birazcık.